Bir saat sürecek olan birlikteliğimizin içerisinde bugün yine çocuklarımızı, çocukların dünyasını, çocukluk sırrını konuşmaya çalışacağız. Ebeveyn, anne baba ve çocuk arasındaki e, bilgi akışını, aslında e, çocuğun sır dünyasını anne babalara birazcık daha açmaya çalışacağız. Neden hep bunu e, yapmaya çalışıyoruz? Yani... Çocuk merkezli, çocuk merkezli bir bakış açısıyla anne babalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü eğer bir yetişkin çocukluk sırrına vakıf olamaz ise o takdirde çocuğu kendisine bir problem olarak görür, çocuğun kendi içerisinde duygu dünyasını geliştiriyor olmasını, çocuğun ruhsal gelişimini, zihinsel gelişimini eğer anne baba doğru okuyamaz ise yani bu çocuk bu hareketleri niye yapıyor kısmını anne baba anlayamaz ise o takdirde o çocuk o anne baba için bir sorun çocukmuş gibi gelmeye başlar. Ve bazen de hak, e, hakikaten anne baba farkında olmadan çocuklarını ileride kendilerine sorun olabilecek şekliyle şimdiden şekillendirmeye başlarlar. Daha erken çocukluk döneminden itibaren anne babaların çok defa yanlış tutumları nedeniyle bir süre sonra o çocuklar o anne babalara karşı tuhaf bir davranış bozukluğu içerisine girerler. Anne babalarına neredeyse bir baş belası olurlar da anne baba da bunu çocuğun kendinden kaynaklandığını zanneder çok defa. Halbuki... Biz programlarımızda ısrarla vurguladığımız bir şey var ki hiçbir çocuk davranış bozukluğuyla dünyaya gelmez. Çünkü davranışlar öğrenilen ve anne babanın öğrettiği şeylerdir. Dolayısıyla çocuğundan şikayet eden bir anne baba ilk önce o çocuğuna ne verip ne vermediğini yahut da neyi nasıl verdiğini çok iyi bilmesi lazım. İşte biz bunların tümüne komple bir isim koyarsak ona diyebiliriz ki çocukluk sırrı diyebiliriz. Evet her çocuğun kendi içerisinde tuttuğu bir sır vardır. Nedir bu sır? Çocuklar gelişim dönemi içerisinde o 0, 1, 2, 3, 4, 5... Ve yetişkin oluncaya kadar geçen bütün dönem içerisinde duygu dünyasında bir takım ayarlamalar yapar. Bu ayarlamaları, duygu dünyasındaki bu ayarlamaları anne babası vasıtasıyla yaparlar. Anne baba ne ise ve çocuğun içerisine ne akıtıyor ise çocuk da duygu dünyasını ona göre şekillendirir. Bir örnek vermek istiyorum. Örneğin çok defa çocukların hırçın davranışları ve çocukların ısrarcı davranışları anne babaları bunaltır. Anne babalar çocukların ısrarcı hareketleri karşısında bazen neredeyse çıldıracak gibi olurlar. Yeter diyesi gelirler ve hatta yeter derler ve çocuklarına e, kendileri de hırçın davranırlar. Çocuklarını yenemedikten yenemedikleri için çocuklarına kendileri de hırçın davranırlar. Halbuki e, agresif davranış yani saldırgan davranışlar çoğu defa öğrenilen bir davranıştır. Bunun değişik e, sebepleri vardır. Yani eğer anne baba saldırgansa, eğer anne baba hırçınsa, eğer anne baba bağıran çağıran bir anne babaysa böylesi bir anne baba kendilerinden oluşmuş bu evde yetişen bir çocuktan sakin olmasını beklememesi lazım. Evde akşama kadar kavga ediliyor. İşte... Ee, beyefendi, baba, anneyle konuşurken yüksek sesle konuşuyor, bağırarak konuşuyor. Yahut da anne çocuklarına bağıra bağıra konuşuyor. Şimdi böylesi bir atmosferin içerisinde yetişen çocuğun o anne babaya çok hayırlı bir evlat olacağını düşünmeyin lütfen. Çünkü çocuk anne babaya bakarak saldırganlığı ve bağırıp çağırmayı öğreniyor. Ve bir süre sonra ilk bağıracağı kişi de, Kendisine bağıran kişidir. İntikam almak için değil, hayır bunu öğrendiği içindir. Şöyle düşünün, yani e, sadece insanlar arasında değil, hayvanlar içerisinde de yine öyle. Yani bir anne ile çocuğu, yavrusu arasında, anne hayvan ile yavru çocuğu arasındaki geçen ilişki aslında birçok anne babanın e, örnek alarak, izleyerek, böyle hayranlıkla izleyerek kendilerine ders çıkaracağı bir e, ilişki olması lazım. Şöyle düşünelim, örneğin e, bir at yavrusu, tay. Dünyaya geldiğinde e, dikkat ederseniz daha öyle yani ilk doğduğu andan itibaren ayaklarını yere basmakta zorluk çeker. Basar düşer, basar düşer ama bir süre sonra artık yürümeyi öğrenir. Ama yürümeyi öğrenen Tay, yeni yavru Tay, hemen birdenbire e, diğer sürünün içerisine karışmaz. Onların ayakları altında ezilebilir çünkü. Ya ne yapar? Kenara bir yere oturur ve öyle bir emici sünger gibi zihinle annesini izler. Annesinin o sürü içerisinde nasıl zıpladığını, nasıl koştuğunu... Ee, bir tehlike karşısında nasıl durduğunu kenarda bir yerde kayıtsız bir sabır içerisinde anneyi izler. Ki anne de zaten kenarda bir yerde yavrusunun kendisini izlediğinden dolayı e, bütün davranışları o yeni doğum yapmış olan e, kısrak... E, yavrusunun kendisini izlediğinden dolayı bütün hal ve hareketlerine çok dikkat eder. Sürü içerisinde belki yapacağı hataları minimuma indirmeye çalışır. Göz ucuyla da devamlı olarak yavrusunu izler. Neden? Çünkü yavru sürünün içerisindeki binlerce kişiye aldırmadan, binlerce belki de e, ata aldırmadan e, sadece gözünü anneye dikmiş olarak Annenin tekme atışını, annenin koşusunu, annenin kişneyişini izleyerek kendi karakteri haline getirir. İşte aynı böyle de çocuklar da yeni doğduklarından itibaren biz onları şuursuz bilinçsiz falan zannediyoruz çok defa ve maalesef burada yanılıyoruz işte. Çocuklar sanki e, şuurları yok böyle e, hani ot gibi böyle. İşte odun gibi bir şey zannediyoruz halbuki o çocuk bir yavru tayın anneyi izlediği gibi kayıtsız bir sabır içerisinde daha doğduğu ilk günden itibaren geçirdiği aylar itibariyle devamlı olarak anneyi izlemektedir. Annenin yürüyüşü, annenin konuşuşu, annenin bir olay karşısındaki tepkisi çocuğun ruhunu oluşturmaktadır bir örnek vereyim. Örneğin çocuklar korku nedir başlangıçta bilmezler. Korkuyu kimden öğrenirler çocuklar? Evet, annelerinden öğrenirler. Örneğin bir çocuğu alın, siz bir kurdun yanına götürün, arslanın yanına götürün. 3 yaş e, efendim işte 3 aylık 6 aylık bir çocuğu götürün, arslanın yanına. Arslandan korkmaz. Çünkü çocuğun ne çocuk neyden korkup neyden korkmayacağını ...anneden öğrenir, annenin reflekslerinden öğrenir. Yahu düşünün, üç aylık bir çocuk anneyi öyle bir bakmaktadır ki... ...annenin birden panik yapıp zıpladığı şey fare ise... ...çocuk artık fareden korkmaya başlar. Birden annenin bağırdığı şey eğer örümcek ise ve korkup kenara kaçtığı şey eğer örümcek ise... ...altı aylık çocuk, sekiz aylık çocuk, bir yaşındaki çocuk... Örümcekten korkmasını öğrenir. Ve böylece aslında annenin davranışları çocuğun ruhunu oluşturmaya yavaş yavaş başlar. İşte bu yüzden evin içerisinde annenin davranışları, özellikle annenin davranışları oldukça önemlidir. Çünkü çocuk başlangıç itibariyle daha doğduğu andan itibaren, bütün ihtiyaçlarını anneden karşıladığı için onun için baba çok kıymetli değildir hemen hemen. Çünkü ben kendimden örnek vereyim örneğin bizim örneğin şu anda 18 aylık bir bebeğimiz var. Beni de çok seviyor. Annesi hatta çok defa şunu söyler der ki sana ne kadar düşkün seni o kadar çok seviyor ki ''Arabanın kapıya yanaştığını gördüğü zaman birdenbire heyecanlanıyor kapıya doğru koşuyor.'' ''Evet doğru. Babasını o kadar çok seviyor, babasıyla yatıp yuvarlanmayı o kadar çok seviyor ama ben de bir şeyin farkındayım.'' ''İhtiyacı oluştuğu zaman yahut da içerisinde bir duygusal yoksunluk oluştuğu zaman ben onu durduramıyorum.'' ''O yine anneyi istiyor. Örneğin uykusu gelmiş mızmızlanıyor ve ağlamaya başlıyor.'' Ben kucağıma alsam da, onu ne kadar çok seviyor olduğumu göstersem de, pış pışlasam da, sırtına vursam da, hiç fark etmiyor, o yine de anneyi istiyor. Karnı acıktı örneğin, e, anneyi istiyor yine, ben ne kadar onu gel seni, kanını doyurayım, şunu yapayım, bunu yapayım desem de, ı -ı. hayır, o yine anneyi istiyor. Dolayısıyla, başlangıç itibariyle, Çocukluk yıllarının, bebeklik yıllarının ilk başlangıcı itibariyle çocuk bir baykuş gibi gözünü hiç ayırmadan bir ay çiçeğinin güneşe kendisini çevirmesi gibi gözünü çevirdiği kişi annesidir. O yüzden işte anneler evinin içerisinde yapacağı hareketlere çok dikkatli olmalıdır. Örümceyi gördüğünde birden Ay diye bağırıp kenara kaçıyorsa anne bilsin ki çocuğunun ruhuna örümcek korkusunu saldı. Eğer bir olay karşısında örneğin eşiyle olabilir ya tartışma karşısında birden hiddetlendi ve bağırmaya başladı. Çocuk kaç yaşında bir yaşında İşte anlamaz canım anlamaz olur mu? örümcekten korktuğunu anladı ve kendisi de bir süre sonra örümcekten korkmaya başladıysa demek ki korkuyu içerisine enjekte ettiği zaman bir anne baba çocuk da o korkudan korkmaya başlıyorsa e babasına bağıran veya evde bir başkasına bağıran bir annenin davranışını çocuk neden ruhuna kopyalamasın ki? Çok defa anne babalar kendilerini çok özgür her ee, i̇stediğini yapabilir kabul edip çocuklarından da belli disiplin içerisinde davranmalarını beklemektedir ki bu e, hem e, çocuğun ruhsal gelişimine engeldir hem de aslında çok da ahlaki değildir. Yani evin içerisinde anneye bakıyoruz istediği özgürlüğe sahip evin içerisinde ister yatar ister kalkar ister uzanarak televizyon seyreder ister ne istiyorsa evin içerisinde yapar. Çocuk da aynı özgürlüğü evin içerisinde göstermeye başladığında bu sefer anne çocuğa karşı bir takım hırçınlıklar sergilemeye başlar. Hayır öyle oturma şöyle otur böyle durma şöyle niye bağırarak konuşuyorsun niye ağlıyorsun niye şunu yapıyorsun diye çocuğu belirli disiplinler içerisine otutturmaya çalışır. Halbuki böylesi bir ortamda yetişen çocuk çocuğun ruhu gelişmez çelişkileri öğrenir. Kaosu öğrenir. Annesinin sergilediği özgürlüğe rağmen kendisinin her fırsatta dokunma, elleme, yapma, kenara çekil, hayır gibi engellemeleriyle karşı karşıya kalan çocuk evin içerisinde hırçınlaşır, agresifleşir. Düşünün lütfen. Siz mutfağa gidiyorsunuz ve bir bardak suyu alıp içiyorsunuz. İşte peşinizden de tın tın tın tın çocuğunuz geliyor ve o da içmek istiyor. Aynı sizin yaptığınız hareketi yapmak istiyor ki buna mecbur çocuk hayatı öğrenecek çünkü. Siz e, çocuğa suyu vermiyor kendi elinizle içirmeye çalışıyorsunuz. Yani bardağı çocuğun ağzına vererek bardağı siz tutarak çocuğu içirmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu çocuk ruhu için oldukça incitici bir şeydir. Örneğin siz oturduğunuz bilgisayarınızda tık tık tık klavyeye vurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çocuk da yanınıza geldi size bakıyor. Bir, bir işte bir klavye o çocuk klavye olduğunu da bilmez ki bir şeyin üstüne annesi tık tık tık tık diye vuruyor. Çocuk vurmak zorundadır o klavyeye sizin gibi. Çünkü çocuk hayatı öğreniyor. E çocuk klavyeye vurduğu zaman bu sefer de siz sinirleniyorsunuz. E değerli kardeşim niye sinirleniyorsun? Çocuk yetiştirmek demek. Siz hangi hareketi yapıyorsanız çocuğun da onu kopyalıyor olması demek. Eğer evin içerisinde siz bir takım özgürlüklere sahip olarak bilgisayarın arkasından geçip tıkır tıkır tıkır tıkır diye yazıyorsanız ve çocuğunuzdan da böyle hiç kımıldamadan ve sizle ilgilenmeden o evin içerisinde durmasını bekliyorsanız haksızlık yaparsınız. Çünkü o zaman çocuk gelişemez. Çocuk sizin Klavyeye vurduğunuz gibi o da vurması lazım. Çocuk sizin evin içerisinde sergilediğimiz davranışların aynısını yapması lazım ki ruhen gelişsin çocuk. E, e çok değerli hocam peki biz evin içerisinde işte yetişkinler olarak neyin tehlikeli neyin tehlikesiz olduğunu biliyoruz. Neyin dökülüp saçılmayacağını da biliyoruz. Ama çocuk bunları bilmiyor şimdi her istediğini önüne mi koyalım. İşte burada önemli olan şey şu. Çocuğun bir anne baba şunu bilmesi lazım mutlak, mutlak suretle özellikle anneler çocuk için eğer bir ölümcül yaralayıcı tehlike arz etmiyor ise evin içinde sizin sergilediğiniz tüm davranışları çocuğunuzun da yapabilmesine fırsat vermeniz lazım özellikle ilk 4 yaş döneminde. Yani eğer çocuk gidiyor prize elini uzatıyor bıçakla işte sizin yaptığınız gibi domatesleri kesmek istiyorsa çocuk gelişsin diye bunu çocuğunuza verin kastetmiyorum buradaki kastettiğim şey. Ama hep söylediğimiz gibi çekmeceleri açıp kapatıyorsanız çocuğunuzun da o çekmeceleri açıp kapatmasına fırsat verin ki çocuk çekmecenin ne olduğunu kavrayabilsin size göre kolay. Ee, çekmece dediğiniz şey çektiğiniz zaman gelen ittiğiniz zaman giden bir şey ama çocuk için öyle kolay bir şey değil ki duvardan uzayan bir şey bu duvarın içerisinden çıkan bir şey ve içeriye doğru gittiğinde kaybolan bir şey bir büyücü gibi bir sihirbaz gibi bir şey yani sizin yaptığınız şey siz bir sihirbazın karşısına geçiyorsunuz işte bir takım el oyunlarıyla bir bakıyorsunuz ki elindeki bir şey kaybetti ee, çocuk da çekmecenin kaybolduğunu görüyor şu anda sizin itmenizle. Onu anlayabilmesi için çocuk çekmeceyi çekmesi sonra Allah Allah der gibi geri kapatması lazım. Bir daha çekmesi bir daha kapatması lazım. İşte elinizde bir takım kitaplar var onu koydunuz yine çekmeceye veya bir takım incik boncuklarınız var onları koydunuz çekmeceye. E çocuk için bu yeni bir şey. Neden? Biraz önce elinizde olan bir şey şimdi kayboldu gitti. Nasıl kayboldu bu? Ve çocuk mutlaka onu gidip orada olup olmadığını ve bu kaybolma işleminin nasıl olduğunu görmesi lazım ki... ...ruhsal gelişimini ve zihinsel gelişimini ve ötesinde de en önemlisi duygusal gelişimini çocuk tamamlayabilsin. Engellenmiş bir çocuk hırçın çocuktur değerli anneler. Çocuğum neden hırçın, neden agresif, çocuğum neden sinirli diye bakmanıza gerek yok... Önce bir aynada kendinize bakın, çocuğunuzu ne kadar engelliyorsanız günlük yaşantı içerisinde yapma, etme, dokunma, koşma, zıplama diyorsanız eğer çocuk o derecede engellenmiş olduğu için o derecede agresif olacaktır, sinirli olacaktır. Eğer sinirli bir çocuğunuz ve baş edemeyeceğiniz bir çocuğunuz olmasını istemiyorsanız onu duygu dünyasında evinizin içerisinde önce İlk 4 yaş döneminde oldukça serbest bırakın çocuğunuzu. Reklamlardan sonra bir konuya değineceğiz. Peki çocuklar işte elini prize uzatıyor ve eline kesici aletlere dokunmak istiyor veya evin içerisinde olmadık bir şey yapmaya çalışıyor. O takdirde çocuğu bu davranışlardan nasıl uzaklaştıracağız? Efendim bir yere ayrılmazsanız reklamlardan sonra çocukta kural bilinci Erken çocukluk döneminde kural bilincinden bahsetmeye çalışacağız. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Burs efemde çocuk deyip geçmeyin programındayız. Çocuklarda kural birincinin erken çocukluk döneminde nasıl geliştirileceği ile alakalı e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum şu anda. E, reklamlardan önceki bölümde e, şuna değinmeye çalışmıştık. Çocuklar olabildiğince erken çocukluk dönemi dediğimiz ruhsal embriyo dönemi dediğimiz dönemde yani ilk 4 yaş döneminde evin içerisinde çevrede olabildiğince özgür olması lazım. Tadabildiği e, görebildiği hissedebildiği şeyleri ruhuna aksettirebilmesi için anne babanın yaptığı davranışların aynısını kendisinin de yapabilme. Özgürlüğünün olduğunu çocuk bilmesi lazım. Ancak reklamlardan önce sorduğumuz şu soruya cevap vermemiz lazım. Peki çocuk tehlikeli bir şeyler yaptığı zaman, elini bıçağa attığı zaman, eline iğneyi aldığı zaman, elini prize doğru uzattığı zaman ona da mı özgürlük vereceğiz? Tabii ki hayır. Çocuk eğer kendisine zarar vereceği bir takım davranışlar sergilemeye başladıysa buradaki tutumumuz şu şekilde olması lazım. Bir. Önce çocuğa bir kelime öğretmemiz lazım. O kelime çocuğun yapmasını istemediğimiz, bütün davranışlar karşısında söylediğimiz e, aynı kelime olması lazım. Bu kelime Türkçe'de, yabancı dillerde, farklı dillerde farklı kelimeler kullanılabilir ama Türkçe'de, benim bulabildiğim kadarıyla yabancı pedagojik literatürdeki kültürel e, e, farklılığı da e, dikkate alarak bulabildiğim kadarıyla en uygun kelime yapma kelimesi yapma. Eğer çocuk örneğin elini prize attı o takdirde e, çocuğun duyacağı kelime yapma kelimesi olması lazım. Burada annenin davranışını da şu şekilde özetlemekte fayda var. Şu şekilde e, lütfen bir zihnimize bir yerleştirelim. Şimdi eğer çocuğa elle müdahale eder isek ve çocuğu e, söylediğimiz şeyi kendi ruhunda hissetmeden o tehlikeli şeyden uzaklaştırır isek o takdirde çocuk Tehlikeli o şeye karşı ilgisi daha da artacaktır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Örneğin çocuk prize doğru gitti. Eğer anne yerinden kalkarak çocuğun yanına gitse ve çocuğun kolunu çekmiş olsa yapma bak burası tehlikeli çekil kenara. Burada elektrik var seni çarpar cıs eder vesaire gibi yani lüzumsuz ve gereğinden çok kelimeler ile çocuğuna yaklaşır ise... Çocuğun bundan anlayacağı bir şey yoktur. O erken çocukluk döneminden bahsediyoruz yine. Halbuki çocuk bir şeylerin yolunda gitmediğini annesinin veya babasının ses tonundan ve simasından okur. Örneğin çocuk elini prize uzatıyor. Anne aslında bulunduğu yerden hiç kalkmadan yani 2-3 metrelik bir mesafe li olması lazım yani 20-30 metreden bahsetmiyoruz ama böyle aynı dalga boyunun içerisinde gibi 2-3 metrelik bir mesafede olduğu yerden hafifçe doğrularak bu doğrulmanın anlamı şu bir şeyler yolunda gitmiyor şu anda ve ciddi bir yüz haline kendini bürüyerek çocuğuna prize doğru elini uzatan çocuğuna yapma demesi lazım bu kararlı bir ses tonu olması lazım yalnız. O da altını çizilmekte fayda var. Sesin tonu kararlı olması lazım. Yalnız sesin tonu kararlı olurken çocuğu ürkütücü olmaması lazım. Çok defa anne baba ürkütücü bir ses tonuyla çocuğu oradan uzaklaştırmakta. Yani korkutarak tehlikeden uzaklaştırmakta. Hayır burada eğer bir e, çocukta kurallar bilinci geliştireceksek Kararlı bir ses tonu ve yüz ifadesiyle çocuğa yaklaşmamız lazım. Ve bir de şunu eklemekte fayda var. Gözümüz çocuğun gözünden ayrılmaması lazım. Yani çocuğ gözümüzü çocuğun gözüne bakarak yapma diye seslenip, öylece karşı karşıya bakan, hani bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi gibi, çocukla karşı karşıya bakarak, Gözümüzü hiç gözümüzden ayırt etmeyerek, yüzümüzdeki o kararlı tutumu vücut dilimizi hiç değiştirmeden çocuğumuzu öylece karşı taraftan kontrol etmemiz lazım. Çocuk muhtemel ki bir adım daha atacaktır sizin bu kararlı tavrınızı yıkma adına ve elini belki birazcık daha yaklaştıracaktır prize, siz birazcık daha doğrulup aynı kelimeyi aynı kararlılıkla aynı yüz ifadesiyle inciterek değil, çocuğun ruhunu yaralayarak değil ve fakat kararlı bir duruşunuzla yapma ifadenizi tekrar etmenizde fayda var. Çocuk sizdeki kararlılığın hiç değişmeden aynı şekliyle devam ettiğini görürse o takdirde orada bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayacak ve o oraya yönelmesini değiştirecektir. Yani aslında çocuk sizin kararlı tutumunuz karşısında yenik düşmüş olacaktır. İktidar savaşına girmeyecektir. Bu tüm davranışlarında, çocuğun tüm davranışlarında ortaya konulabilecek bir e, öğreti aslında. Yani çocuk sadece prizi elini uzattığında değil. Örneğin elini bıçağa doğru uzatıyor. Yapma. Sadece bu kadar. Yapma. Çocuk bir kelime öğrenmesi lazım ve o kelime e, çocuğun tehlikede olduğu veya kendine zarar vereceğini hissettiğiniz her an çocuğa karşı e, onu bir aslında uyarıcı, onu aslında bir yol gösterici ve sanki otobanda e, kenar bariyerler gibi kenara dizici e, şey olması lazım, bir davranış şekli olması lazım. İşte bu yapma kelimesiyle oluşturulabilir çocukta. İşte ben geçmişteki aile modellerini incelediğim zaman görüyorum işte birçok aile cız, yakar, öcü vesaire gibi kelimeler kullanıyor. Bunlar oldukça yanlış. Çünkü öcü, yakar, cız gibi kelimeler çocuğun aynı zamanda ruhuna da zarar verir. Çocuk neyi yapıp yapmayacağını anne babadan bir kelimeyle ve incitici bir kelimeyle değil Gerçekçi bir kelimeyle öğrenmesinde fayda var. Ha Çocuk en sonunda diyelim ki elini prize uzatmaktan vazgeçti ve tebessüm ederek oradan uzaklaştı. Orada sizin durumunuz o biraz öne doğru gelmiş ve e, dikleşmiş halinizi yumuşatmak, çocuğunuza karşı birazcık tebessüm içerisinde bulunmak ve arkasından da hemen de sahip çıkmak gerekir. Gel kuzum deyip çocuğunuza sahip çıkmanız gerekir. Yani çocuk orada sadece o davranışa karşı bir e, sertlik sergilediğinizi, tutarlılık sergilediğinizi algılaması lazım. Kendisine karşı, kişiliğine karşı bir davranış olmadığını ayırt etmesi lazım. Yani anne babalar burada dikkat edeceği şey şu, davranış yanlış olabilir... Ama çocuğun kişiliğine yönelmemesi lazım sizin ifadeleriniz, sizin efendim yol çizici tablolarınız. Dolayısıyla çocuk eğer bir yanlıştan vazgeçtiyse, o takdirde çocuğu sarıp sarmalamanız, çocuğu yeniden sahip çıkmanız lazım. Evet, bilemiyorum kısaca izah ettiğim, özellikle erken çocukluk dönemindeki çocukların davranış. E, ...şekillerini öğrenmesiyle alakalı kısım e, kısa bir izahla netleşti mi? Eğer bu konuda sorularınız var ise lütfen bana e-mail olarak gönderin... ...ki ben ona göre yeniden ilaveler yapmaya çalışayım. Belki ben bu mikrofonun arkasında ve bir takım bilgilerle size bir şeyler anlatmaya çalışırken... E, ...nerelerde eksiklikler yaptığımı fark edemeyebilirim. Acaba hocam şu şu mudur, şöylesi doğru mudur, yanlış mıdır diye... Lütfen e-mail gönderebilirsiniz. E-mail adresimi vereyim. a.gunes@burcfm.com.tr yahut da çocuk deyip geçmeyin. @burcfm.com.tr Eğer internetiniz yoksa sorunuzu kısa mesajla da sorabilirsiniz. E, mesajınızı e, telefonunuzun mesajhanesine geliyorsunuz e, 3077'ye e, sorunuzu gönderiyorsunuz yalnız mesajınızın başına burç yazmayı unutmayın e, şu anda gönderebilirsiniz sorularınızı ve ben ona göre e, eksik kalan kısımları zihinlerde birazcık eksik kalan kısımları veya karşılaştığınız sorunları cevaplandırmaya çalışayım özellikle yarınki programda yarın saat yine 11 ile 12 arasında çocuk deyip geçmeyin de şu anda göndereceğiniz soruları da cevaplandırmaya çalışayım. Şimdi e, gönderilmiş olan SMS'lerle ben e, programa devam etmek istiyorum e, sorularla. E, ilk sorum ilk soru şu. Selamünaleyküm Adem Bey. Benim 19 aylık bir kızım var. Herkese karşı ilk tepkisi insanların saçlarını yolmak. Veya yüzlerini tırmalamak. Kendinden küçükleri de sürekli arkalarında gezip hiç rahat vermiyor. E, görmezden geldim demiş ama yarım çıkmış mesaj. Mesaj anlaşıldı. 19 aylık bir kız çocuğu. E, karşılaştığı kişilere karşı ilk tepkisi onları yolmak. Onların saçını yolmak, yüzünü çırmalamak. Ve e, kendi yaştlarından da kendinden küçüklerini sürekli arkasına gidiyor şimdi bu aslında çok ilginç bir detaydır çocuklar için şöyle söyleyeyim dikkat ederseniz küçük çocuklar küçük çocukları gördüğü zaman sokakta işte markette alışveriş merkezlerinde çok dikkatinizi çekmiştir İşte 18 aylık 19 aylık bir çocuk işte 18-19 aylık bir başka çocuğu gördüğünde karşısına geçer birden koşar karşısına geçer Öylece onu incelemeye başlar sağını solunu sonra eliyle dokunmaya çalışır hatta vurmaya çalışır e, iki çocuk birbirlerine tuhaf tuhaf bakarlar aslında bu nedir bu şudur şimdi normalde çocuğun etrafındaki kişiler yetişkin olduğu için hep belli bir boyda yükseklikte olduğu için çocuk birdenbire karşısında küçücük birisini görünce şok geçirmektedir aslında. Yani ilgisini çekmektedir bu küçücük cüce kim yani karşımda duran kim gerçekten canlı mı bu gerçekten aynı anne babam gibi e, bu canlı mıdır yürüyor konuşabiliyor mu çocuk sırf bunları öğrenebilmek için karşısındaki o küçük çocuğu kendi boyunda hatta belki birazcık daha küçük çocuğun kendinden daha küçük çocuğun e, üzerinde testler yapmaya başlar ne yapar örneğin gider saçını çeker. Örneğin gider yüzünü çırmalar. E, hatta elini alır ısırmaya çalışır. Çünkü reaksiyonlarını merak ediyor. Isırdığı zaman bu çocuk bağıracak mı? Çünkü normalde öğrendiği şey büyüklerin bağırdığıdır. Saçını çektiği zaman reaksiyon verecek mi? Dolayısıyla çocuklar kendi yaş grubunda özellikle yeni öğrenmeye başladığında çevredeki olayları ve insanları yönü öğrenmeye başladığında İlk 18, 18. aydan sonra 16-18. aydan sonra çocuklar etraftaki kendi yaşıtı çocuklara karşı böylesi bir test ve öğrenme sürecinin içerisine girerler. Ve o işi öğrendiğinde yani insanların küçük olduğunu sonra büyükleri de olduğunu onun birazcık daha büyükleri de olduğunu sonra daha da büyükleri olduğunu da öğrendiğinde artık bu merak ve saç çekme işlemlerini bırakırlar. Ha bu arada bir şey daha ilave etmekte fayda var. Örneğin çocuklar aynı şekilde bebek oyuncak bebeklere karşı da tuhaf bir refleks ve e, dikkat kesilirler. Şimdi oradaki şey de şu. Normalde kendi yaşıtı olan diyelim 18 aylık bir işte bir karış boyundaki karış boyunda bir çocuk e, kımıldıyor, konuşuyor, hareket ediyor olduğu halde Şimdi büyük bir oyuncak bebek yani kendi boyu kaydar veya kendi boyundan azıcık küçük bir oyuncak bebeği rafta görüyor çocuk ve hiç kımıldamıyor. Çocuğun tuhafına gidiyor. Yani onu e, saçını çekse de e, dokunsa da vesaire yapsa da hiçbir şey yapmıyor çocuk. Yani be, oyuncak bebek. Dolayısıyla ona karşı da bir ilgi besler çocuk onun öylesi hareketleri niye yaptığını öğrenmeye çalışır. Burada önemli olan şey şu, anne baba eğer çocuğun bu öğrenme merakı sırasında bir olgunluk sergiler, bir tebessümle bakar, heyecana kapılmaz, paniğe kapılmaz ise çocuk bu öğrenme davranışlarını alışkanlık haline getirmez. Eğer çocuk anne babadan etkilenir, onun engellemeleriyle karşılaşır, veya kıskançlık duygusu geliştirirse kendi içerisinde veya ezilmişlik duygusu geliştirirse kendi içerisinde diğer çocuk korunursa yani diğer çocuk kendi yanından uzaklaştırılırsa yani o takdirde çocuk bu saç çekmeyi ısırmayı bir alışkanlık haline getirir ve karşılaştığı herkesin saçını çekmeye çalışır. Çocuk kendisinden korunacağını koruyacaklarını düşündüğü için aslında bunu yapar birdenbire gider saçını çeker. Anne babalar burada tedirgin olmasına gerek yok. Bu bir öğrenim sürecidir. Çocuklar kendi boyutunda olan çocuklara karşı özel ilgi gösterir. Onların peşinde giderler. Doğru. Bu gitme işte merak duygusundan dolayıdır. Bu küçük adam nereye gidiyor? Gerçek adam mıdır? Gerçek insan mıdır? Değil midir? Diye merak hissinden dolayı. Şimdi bir diğer mesaja geçelim. 6 yaşında ikizlerim var. Oğlum gözlerini çok kırıp, kıpırtıyor göz doktoruna gittik görme sorunu yok psikolojik olabilir mi tik olarak kalır diye çok korkuyorum ne yapmalıyım diye sormuş dinleyicimiz evet çocuklar tik olarak kalabilir mi tik derken şunu anlamamız lazım tik istemsiz çocuğun istemeden bir kasın sürekli olarak aynı periyot aynı zaman dilimi içerisinde kasılıyor bırakılıyor kasılıyor bırakılıyor olmasıdır Şimdi halbuki annenin burada tarif ettiği şey çocuğun gözlerini ikide bir kıpırdatıyor kıpırdatıyor olması ise muhtemelen çocuğun içinde aşamadığı ve üzerinde hissettiği bir baskının neticesidir. Şöyle söyleyeyim eğer bir insanın üzerinde baskılar artmaya başlar ise bu insandaki ilk e, fiziksel reaksiyon göz kırpmaları, kaş kaldırmalar, dudak ısırmalar gibi kafasıyla alakalı vücuduyla alakalı bir takım fizyolojik belirtileri ortaya çıkartır ne kadar baskı artar ve çocuk ne kadar işin içerisinde çıkamaz ise o takdirde kaşı gözü işte dudakları o kadar çok hareket etmeye başlar şimdi eğer anne bunu fizyolojik hekim göz doktoruna gidilmiş ve psikolojik olabileceği söylenmişse o takdirde anne kenara çekilsin ve çocuğumun üzerinde acaba hangi baskılar var diye hesaba, hesap defterini kurcalamaya başlasın. Acaba okuldaki öğretmeni olabilir mi? Acaba verilen çok ödevler olabilir mi? Acaba başaramadığı bir işin psikolojik baskısı olabilir mi? Acaba aile içerisinde ondan beklentiler Acaba yaşından daha farklı şekilde davranış şekilleri istenmiş olması, akıllı uslu olması, çocuktan isteniyor olması, tüm bunlar birer birer baskıdır. Çocuklar bu baskının altında kaldığı zaman, evet böylesi tuhaf davranışlar, sergiler, bu baskılar kalkmadıkça çocuk davranışlarını değiştirmesi çok zordur. Şimdi bir başka soruya geçelim. Çocuğun birinci sınıfa gidiyor. Değerli dinleyici, şu anda okuduğum sorular... SMS ile gönderilmiş olan sorular 30.77'ye siz de sorularınızı gönderebilirsiniz. Ee, biraz sonra da vaktimiz yetmeyecek galiba. E-mail ile gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım ama vaktimiz yetmeyecek. Gelen soruları yarın artık cevaplandırayım. Saat 11 ile 12 arasında bu frekansta. Efendim bir sonraki soruya bakalım. Hocam merhaba. 10 Yedi, dört ve bir yaşında dört, dört ve bir yaşında beş oğlum var. İki tane dört var demek ki ikiz. Ee, i̇şim gereği haftanın iki, üç günü şehir dışına çıkıyorum. Kalan vakti onlarla nasıl geçirmem gerekir diye göndermiş dinleyicimiz. Yalnız bu bir bayan dinleyicimi, erkek dinleyicimi olduğunu yazmamış. Ee, eğer anne ise bunu yazan, o takdirde çocuklara çok yazık olur diye söyleyeyim çünkü 10, 7, 4, 4 ve 1 yaşında 5 tane çocuk ve işinin gereği 2-3 gün şehir dışına çıkan bir anne çocuğuyla çok, çocukların ruhsal gelişimine çok katkı sağlayamaz. Çocuklar duygusal doyumu çünkü anneden alıyor ama muhtemel ki babadır bu mesajı yapan o takdirde ne yapmam lazım geldiği kısmını şunu söyleyeyim özellikle 10 yaşındaki, e, yaşındaki oğlunuzla ve 7 yaşındaki oğlunuzla daha kaliteli bir vakit geçirmeye çalışın. Yani bir yaşındaki çocuğunuz kendisini sevdirebilir minicik o elleriyle, gülücükleriyle vesaireyle ama size ihtiyacı çok yoktur. Onun anneye ihtiyacı vardır. E, size ihtiyacı olan beş çocuktan en çok ihtiyacı olanı 10 ve 7 yaşında olan iki çocuktur. O iki çocuğa daha çok yönelmenizi, vaktinizi, onlar daha çok geçirmenizi tavsiye ederim. Eğer e, siz bunlarla vakit geçirirseniz, 10 ve 7 yaşındaki çocuklarınızla ikizleriniz, 4 e, yaşındaki ikizleriniz de sizle beraber, abileriyle beraber olmaktan ayrıca keyif alacaktır. Yani şöyle e, düşünelim bunu, 10 yaşındaki çocuk bireysel olarak sizden beslenmeye ihtiyacı vardır. 7 yaşındaki çocuk yine aynı şekilde duygusal olarak babadan beslenmeye ihtiyacı vardır bireysel olarak. Ama 4 yaşındaki çocuk sosyal olarak beslenmeye ihtiyacı vardır. Yani siz onun abisiyle oynadığınız zaman o da mutlu olur kenarda o da koşar o da sizin yanınıza gelir. O da sizle beraber olmaktan haz alır sosyal bir beslenmeye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla size tavsiyemiz özellikle 10 yaşındaki ön ergenliğe doğru adım atmış olan çocuğa çocuğunuza daha e, yoğun ilgi gösteriniz. Değerli dinleyiciler bugünkü yayınımızda maalesef burada son buldu. Yarın saat 11 ile 12 arasında Burçefem'de e, çocuk deyip geçmeyinde olursanız gönderdiğiniz diğer soruları e, SMS'leri ve e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağız. Konumuza yani çocuklarda kural bilincinin geliştirilmesi özellikle erken yaştaki çocuklarda kural bilincinin geliştirilmesine